Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Size bu cuma günü Mekke-i Mükerreme'den hitap etmekle çok mutluyum, bahtiyarım. Elhamdülillah Ümre için arkadaşlarla bir grup halinde buraya gelinmiş bulunuyor. Onun için biraz e, Mekke-i Mükerreme ile ilgili Mescid-i Haramla ilgili bilgiler sunmak istiyorum. Türkiye'de artık Kasım ayının ortaları e, şarkı ile garbi arasında kuzeyi ile güneyi arasında farklar var ama kışın içinde. Fakat burada öyle değil. Burada güneşlik hatta kurak bir e, mevsim yani yağış da yok. İki gün önce sabah namazından sonra Saratı istsızka yani yağmur dileme duası yapıldı Efendim İmam Efendi hutbe okudu İşte bu yağmurların kesilmesi Efendim zekatın verilmemesindendir insanların günaha dalmasındandır bak büyük bir kuraklık var Tevbe edelim Allahü Teala Hazretlerinin yoluna dönelim. Allah-u Teala Hazretleri e, böyle yolunda yürüyen kullara semadan bardaktan boşanırcasına bereket yağmur indirir diye böyle efendim hutbe irade eyledi. Böylece e, arkadaşlarımıza, umre yapan kardeşlerimize, bu sırada burada bulunan kardeşlerimize Kabe-i Müşerrefe'nin karşısında mescidi haramda sabah namazından sonra işrak vaktinde bir yağmur e, için e, cemaatle namaz kılma nasip oldu. Böyle bir namaz kıldık. Onu bir bilgi olarak sunuyorum. Buralarda yani hava biraz güneşli ve yağışsız ve suya ihtiyaç fazla durumda imiş. Hava durumu böyle. Eee Mescid-i Haram'a gelince Mescid-i Haram'da çok görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Kabe-i Muşarefe'nin etrafı bembeyaz efendim şeylerle paravana ile yani e, şeyle tahtalarla artık tahta mıdır malzemesi bilmiyorum yoksa meta e, maden midir efendim şöyle çepe etrafı kapanmış kabe görünmüyor bazen haceri esvetin olduğu kısım sadece şöyle e, iki metre yükseklik üç metre genişlik oradan Kabe-i müşerrefin o malum duvarlarını görüyoruz. Esmer taşlarını, siyah renkli taşlarını efendim aralarındaki beyaz kireçten efendim iyi e, görüyoruz. Başka yeri görünmüyor. Efendim çünkü Kabe-i Müşerrefe tamir görüyor. E, belki Türkiye'deki kardeşlerimizin bilgisi yoktur. Haç'tan kısa bir zaman sonra Kabe-i Müşerrefe'yi tamire almışlar. Çünkü çatısı akıyormuş. Efendim çatısında e, belki çatısının Tutan asıl malzemesi eh, ahşap idi. Onlar e, asırlar boyunca öyle durduğu için efendim e, çürümüş olsa gerek e, tamir ihtiyacı hasıl olmuş. Kabe tamir de şu sıralarda biz bunu İstanbul'dayken duymuştuk e, ve temenni ediyorduk ki efendim. İnşallah biz gidinceye kadar tamir bitmiş olur da biz de Kabe-i Müşerrefe'mizi o mübarek görünüşüyle efendim e, duvarlarıyla efendim altın kapısıyla siyah örtüsüyle siyah örtüsünün üstüne altın işlemeli ayetleriyle doya doya efendim gözyaşları içinde seyredelim diye düşünüyorduk. Şimdi bembeyaz böyle kendi asıl boyundan da yükseklikte daha yüksek bir şekilde etrafı çevrilmiş durumda. Etrafına e, artık e, iskele de kurulmuş durumda herhalde. Efendim onun için Kabe-i sadece Hacer-i tarafı bazen görünüyor. Başka yerleri görünmüyor. Tavaf daha geniş bir daire halinde yapılıyor. Bu değişik bir görünüm ama yani biz keşke bu tamirat bitmiş olsaydı falan derken burada çok güzel bir durumla, e, lütufla karşılaştık. Bazı dostlarımız, kardeşlerimiz, burada tanıdıkları olan kimseler aracı oldular. Dediler ki hocam Kabe-i Müşerrefe'nin içine, e, girmek ister misiniz? E, tabii canımıza minnet, e, can feda hatta efendim kâbi müşerifenin Efendi içine girmek çok büyük bir lütuf. Hay hay dedik, efendim bekledik ve bizi efendim e, nasip oldu içeriye kapılar var efendim bir, ilk önce şeyler var askerler duruyor tavaf edilen yerin e, şey tarafında parmaklıklar var o parmaklıklardan daha içeriye kimseyi sokmuyorlar oradan içeriye giriyorsunuz ayrıca şöyle bir kapı var İçerisi hiç görünmüyor o kapıyı küçük bir gözleme penceresi var açıyorlar oradan kim geldi diye bakıyorlar Kapıyı ona göre açıyorlar biz oraya girdik kabe müşerrefenin şeyinden o Hatim Hicri İsmail kısmından Rüknü Şami'den Rüknü İraki'ye doğru Rüknü İraki'den Rüknü hacer Esfede Esved'e doğru Hatim'in içinden kuzeyden güneye doğru yürüdük. Bir rampa çıkış yapmışlar Kabe-i Müşerrefe'nin kapısına efendim, oradan yavaş yavaş çıkılıyor. Her taraf iskele. Yukarıya çıktık. Kabe-i Müşerrefe'nin kapısı açık. Elhamdülillah içeriye girdik. Kabe-i Müşerrefe'nin tabi... Şimdiki ölçülerle efendim ölçülerini şu anda işte 11-12 metre falan civarında olduğunu tahmin ediyorum. Ama eski ölçülerle 33 zira şeyi, mesela Hacer esvetten şeye kadar, Rükn-i Irakaya kadar Doğu cephesi olan kapı olan kısım 33 zira efendim öbür tarafı da yani Rükne Irak'dan Rükne Şamiye'ye kadar o yarım daire şeklindeki kısmın şeyi de 20 küsür zira. Yani bir tarafı daha uzun Kabe-i kapıdan girdiğiniz zaman o kapının olduğu cephe öteki cepheye göre efendim daha uzunca. Yani Kabe tam dört köşe değil. Efendim küp şeklinde değil. Biraz uzun dikdörtgen şeklinde tabanı. Kapıdan içeri girdiğiniz zaman, ben tabii e, heyecan içinde, gözyaşları içinde içeri girdiğim zaman görünen durum e, her tarafa naylonlar serilmiş, Efendim, inşaat var çünkü her taraf şey, tavanı değiştirmişler. Çünkü tavan akıyormuş, belki de çökme e, imkanı varmış mühendis kardeşlerimizin beyan ettiğine göre. Efendim, tabii içeri giriyorsunuz, içeri girdikten sonra kapıya göre karşı tarafa doğru baktığınız zaman Ortada 3 tane direk var 1-2-3 tane direk yani uzunlaması olan kısımda böyle kapı olduğu cepheye paralel olarak ortada 3 tane direk var yukarıya kadar çıkıyor. Başınızı yukarıya kaldırdığınız zaman yukarıda benim gördüğüm e, ahşap bir tavan var. Demek ki ilk önce beton döktüler sağlamlaştırdılar altını herhalde ahşap kapladılar. Direkleri de Hindistan'dan çok kıymetli ağaçlardan yapılmış getirilmiş diyorlar. Efendim direklerin oturduğu kısmı madeni bir tabla üstüne oturmuş. Böyle e, çok sağlam vidalarla yani direkt doğrudan doğru yere oturmasın çabuk çürümesin diye galiba altını madeni bir e, kaide yapmışlar. Üç tane direk var. Kabe'nin mekanının içinde eskiden tavanı tutuyormuş. Belki şu anda tavanı tutma üzüm kalmadan tavan yapılabilirdi ama aynen o direkler muhafaza edilmiş. Etraf duvarları mermer. Benim eski kitaplarda okuduğuma göre eskiden de mermermiş. Şu anda da mermer. Ama galiba şimdi mermerlerini Galiba değiştiriyorlar çünkü zeminde de mermerlerin bazı boşluk yerleri var. Anlaşılıyor ki mermerlerde bir değişme var. Okuduğum kitaplarda e, tamamen duvarların mermer olduğunu, mermerlerin önüne de Kabe'nin içinin Kabe örtüsü, Başka e, herhalde dıştaki siyah e, oluyordu. İçteki e, kısımların da Kabe'nin örtüsünün perdelerle duvarların örtüldüğünü kitaplarda okumuştum. Daha önce girmiş olan arkadaşlarım da aynı şeyi söylüyorlar. Şimdi biz tabii o perdeler kaldırılmış tozlanmasın diye mermer duvarları gördük. E, köşeye rastlayan kısımlar yani duvar ile taban. Arasındaki kısımlar duvar kısmı 30-35 santim, tavan kısmı 70-80 santim. Çok güzel, koyu renkli, ceviz renkli, az damarlı bir güzel mermer taşla yekpare e, gibi anlaşılıyor. Yani güzel bir taşla çepeçevre hani başka evlerde süpürgelik dediğimiz kısım böyle yeşil bir mermerle çevrilmiş. Onun üstü pembemsiz sarı bir mermerle 3 metre kadar yukarıya çıkıyor belki dört metre benim tahmini ölçülerim bunlar yukarıda yirmi beş santim kadar çepeçevre bir dönmüş Kabe'nin dört duvarını yine o yeşil mermerlerden bir kuşak dönmüş arasında yine bir metre kadar o açık sarı pembemsiz Sarı damarlı mermer var Üstüne bir kere daha yine 25-30 Santimlik o yeşil mermerle dönmüş Yani şöyle bir yukarıda iki tane 30 santimlik kuşak var Aralarında 70-80 santim mesafe bulunan Bu yeşil Mermer kuşaklar aşağıdaki süpürgelik kısmındaki mermerlerle aynı altın kapıdan yani insanların boyundan yüksek olan o yüksek kapı bizim sadece Kabe'nin örtüsünü gördüğümüz altın kapısını gördüğümüz resimlerde dış tarafı bu kapıdan içeri girdiğimiz zaman içeride önünüze sıralanmış sağa doğru 3 tane direk var etraf efendim pembemsi bir sarı mermerle efendim kaplı ama aşağıda ve yukarıda e, süpürgelik kısmı ve yukarıları e, yemyeşil çok herhalde kıymetli bir mermerle örtülmüş. Tam karşıda kapının karşısında yuvarlak bir dairevi şöyle bir metre çaplı kadar bir daire içinde bir kitabe var. Efendim nesih e, yazıyla orada bilgiler verilmiş ama benim artık orada o yazıyı okuma imkanım olmadı. Zaten biraz gölge e, durumları vardı. Yani pek yazıyı okuyamadım. Herhalde Kabe'yi tamir ettirmiş olan eskilerin kitabesi olmalı. sol tarafında bir murabba var. Efendim bir levha e, Peygamber Efendimizin ismi filan yazılı. Küfi yazılı. Sağında tekrar bir yazı var. Kapının olduğu duvarda da bir kitabe gördüm. Bir de efendim ortadaki direğe e, bir şey yapılmış. Herhalde bu en yeni tamirin kim tarafından yapıldığını anlatan bir şey kapıdan girdiğimize göre sağ köşede yani rüknü rakide yukarıya doğru bir döner merdiven var paslanmaz çelik gibi pırıl pırıl bir şeyle kaplı duvarı da var kapısından görünen bu arkadaşlar benden sonra giren arkadaşlardan birisi dedi ki onun yanına Şimdi bir de asansör yapılıyor. Yani merdivenle değil de asansörle çıkılacak gibi Kabe'nin çatısına bir tertibatta yapıyorlar diye söylediler. Şimdi Kabe-i içi böyle tabii. Kabe'nin içine girmek çok... E, büyük bir e, iş yani herkese nasip olmayan çok büyük bir efendim nimet e, elhamdülillah e, kardeşlerimizden de e, girenler oldu. Yani Kabe tamir ediliyorken bir taraftan işçiler çalışıyorken bir taraftan da Allah'ın nasip ettiği bazı kullar içeri girip Kabe'nin içinde namaz kılma şerefine eriyorlar. Normal mescidin seviyesinden iki metre kadar yüksek oranın şeyi alt tarafı e, o yüksek kısım herhalde Kabe'nin eski malzemesi oraya konulmuş yani kıymetli mübarek malzeme o dolgu yani bizim e, Türkiye'deki e, inşaatlarda su basmanı dediğimiz şekilde orası dolu yani altı boş bodrum değil e, okuduğum şeylere göre kitaplara göre Kabe Müşerre bu büyük bir tamiri önemli bir tamir bu bu tamirden önce en büyük tamiri 4. Murat yapmış 4. Murat zamanında Efendim çok büyük bir sel gelmiş Kabe'nin etrafındaki dağlara o kadar çok yağmur yağmış ki bardaktan boşanırcasına yağmur yağmış ve seller harem-i şerifi basmış ve kum ve moloz getirmiş. Kabe'nin duvarları çatlamış. Efendim e, Çok büyük bir afet olmuş. Kabe'nin bu mescidi haramın içi Kabe'nin etrafı tavaf edilen yerler tavaf edilemeyecek kadar taşlarla, kütüklerle efendim, kumlarla dolmuş. Bu durumu derhal bu bin e, efendim ...1026... ...hatırımda yanlış kalmadıysa... ...1636... ...tarihi... ...gibi bir tarihte oluyor... 1600 yani miladi 1026 hicri tarihte bu afet olmuş. 4. Murat'ın zamanında ahali derhal mukaddes mabette Kabe-i hasar meydana gelecek kadar büyük yağışlar oldu diye. Padişaha haber göndermişler ki çatlamış duvarları yıkılma tehlikesi göstermiş. Efendim onun üzerine şey Mısır'dan Rıdvan A isminde bir vazifeli gelmiş. İlk iş olarak efendim içeriden bu molozları padişahdan haber gelinceye kadar efendim e çekmişler. 2-3 ay içerideki çöpleri, kumları, taşları efendim birikmiş olan şeyleri çekmişler. Demek ki ne kadar dolmuş orası o sellerden. Tertemiz hale getirmişler, patişahtan haber bekliyorlar e, tamiri yapılsın diye. Çünkü çok mühim bir şey, kimse bir yerine dokunamıyor mübarek Kabe'yi efendim. Nihayet e, patişahtan haber gelmiş e, Mekke şeyine şerifine peygamber efendimizin sülalesinden olan idarecisine haber gelmiş yapılsın diye tahsisat gelmiş ve kim yapsın derken o ana kadar oralardaki hizmetleri çok güzel yaptığı için demişler ki Rıdvan Ağa bu işi yapsın. Rıdvan Ağa hakikaten devam etmiş Kabe'nin tamiri işine daima oradaki alimlere soruyormuş. Dört mezhebin temsilcisi olan harem imamlarına meseleyi soruyormuş. Nasıl yapalım? Tahtep halde yapmak caiz midir? Efendim çalışman ne usulle olmalı diye daima böyle fetva ararak alarak, danışarak, istişare yaparak efendim o tamiri yapmaya başlamışlar. Şeyde bir şair baki var biliyorsunuz. Osmanlıların en büyük şairlerinden birisi. Şair Baki Kanuni efendim devrinde yaşamış ve bu harem-i şerifte filan de vazife görmüş ve oraları görmüş bir şair. O kadı aynı zamanda. Şair Baki aynı zamanda kadı. O şair Baki'nin bir temennisi var. Bu Kabe-i Müşerrefe'nin doğu duvarı yine böyle sellerden zarar gördüğü zaman yani şey zamanında ta sahabe-i kiramın Devrinde, Peygamber Efendimiz'den sonra Abdullah İbni Zübeyir İbni Avvam'ın Mekke emirliği sırasında Haccac tarafından tamir edilmiş. Mekke emirini efendim savaşarak şehit etti e, şey Efendim e, Hz. Aişe Validemizin de şeyi oluyor. O mübarek zat e, Abdullah İbni Zübeyir İbni Avvam efendim e, Haccac. Hatta e, şehri muhasara etti. Mancınıklarla taş ve yanıcı madde, maddeler attılar. E, efendim şehrin içinde yangınlar çıktı Kabe'nin örtüsü tutuştu bir yerleri yandı filan tabi tamire ihtiyaç var e, Haccaç o yanan kendi yaktığı yerleri tamir ettirmiş bizim Osmanlı şairi de asırlar sonra oralara gittiği zaman oralarda kadılık vesaire vazifesi yaptığı zaman e, demiş ki yani Haccaç gibi zalim bir insanın böyle Abdullah İbni Zübey gibi efendim e, cennetlik bir sahabenin çocuğunu böyle şeyit eden efendim Emevi hizmet eden bir kimsenin Kabe'nin böyle şeyini duvarını yapmış olması bana giran geliyor ağır geliyor demiş yani e, inşallah temenni ederiz ki onun yaptığı şeyleri tekrar yeniden salih insanlar yapsın filan derken işte bu temenni etmiş tabi vefat etmiş gitmiş sonra 4. Murat zamanında bu sel olunca Kabe müşerrefenin temellerine kadar duvarlarına kadar şimdi bizim gördüğümüz yapısıyla efendim taşları zayi edilmeden Mevcut taşları kullanılarak bir de sellerden telef olmuş kullanılmaz hale gelmiş taşların yerine efendim e, yeni taşlar da getirtmişler tabii o fetva alarak ama Kabe'nin yani içindeki taşların her birinin kıymeti var Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı zamandaki taşlardan hiçbirisi selde çok büyük ahbetlerde sürüklenip gitmişse gitmiştir tamirlerde hiç ziyan edilmemiş kullanılan kullanılmış kullanılmayan da dolgu olarak o su basmanı dediğimiz kısma şey yapılmış yani taşı taşları her birisinin tarihi değeri var dili olsa da söylese Hz. İbrahim Aleyhisselam beni nereden getirtik duvarın ne Koydu diye kim bilir her taşın Ne kadar macerası var Efendim e, şimdi temeline kadar e, Yıkılmış yani Benim okuduğum Miratül Harameyn Sahibi Eyüp Sabri Paşa diyor ki Şair Baki'nin dediği Fazlasıyla temenni ettiği Dua ettiği husus fazlasıyla tahakkuk Etti yani Haccac'ın duvarı değil bütün öbür duvarlarda hepsi temeline kadar çatladığı için rüknül Iraki'den falan sel almış şeyleri, taşları götürmüş yani çok muazzam efendim afet olmuş o zaman. o zaman her tarafı köküne kadar indirilmiş ve bugünkü bina 4. Murat zamanında 1636'larda 1600 küsür tarihinde 4. Murat Bağdat'ı fetheden efendim 4. yani şeylerden tekrar alan Komşu devletlerinin eline geçmişken tekrar Osmanlıya kadar katan, katan e, dördüncü Murad'ın içi yasaklayan sert tedbirler koyan. Dördüncü Murad'ın eseri. Yani en son önemli tamir. E, bugünkü haline göre tamir bu. Ondan sonra ufak tefek hani e, sel gelmiş. Şurasına biraz hasar vermiş. Küçük tamirler. Ama yıkılıp da duvarlarının tamamen yapılması Dördüncü Murat'ın zamanda ve bizim gördüğümüz duvarlar bu şekliyle, bu taşlar Dördüncü Murat zamanının şeyi. E, sanıyorum imamın namaz kıldığı yerde böyle meyilli Kabe'nin e, ne, nesi deniliyor ona? Şadırvanı deniliyor. Yani şadırvan deyince biz böyle ayrı bir yerde atas alma yeri diye düşünürüz. Ee, şadırvan, kâbe'nin şadırvanı demek temeline yakın yerde Biraz böyle meyilli bir kısmı var Kabe'den dışa doğru daha çıkık. efendim Orada halkalar var. Kabe'nin örtüleri iplerle o halkalara bağlanıyor. Kabe'nin şadırvanı denilen kısım orası. İmam da e, makami İbrahim'in önünde Kabe'ye doğru namaza durup Allahu Ekber diyor. Yani e, akşamlar yasın namazlarında vesaire de sabah namazla Yalnız öğleyin e, güneş e, dolayısıyla. Efendim e, Mevzi mahvelinin altında namaz kılan imamlar. İşte o imamların namaz kıldığı yerin hemen solunda bir kitabe var. Eller böyle çok sürüldüğü için yazıları biraz aşınmış. Sanıyorum o 4. Murat Zamanı'nın tamir kitabesidir. Yani taşlar, efendim o inşaat 4. Murat Zamanı'nda. Kabe-i Müşerrefe tam böyle... Ee, Cebeli Ebu Kubes'in yani Safan'ın arkasındaki dağ. Ondan sonra e, Mervelinin arkasındaki Şamiye Mahallesi orası da yüksek. Arka tarafında Peygamber Efendimizin doğduğu ev tarafı da daha yüksek. Oralara yağmur yağdığı zaman seller doğrudan doğruya Harim-i Şerife geliyor. Yer orası yani en çukur kısım orası. Oradan efendim Kabe'ye hasar ver, vermiş daima eskiden beri. Ve gelen sular fazla olduğu zaman gitme az olduğu zaman Kabe'nin etrafı böyle şey olmuş su birikmiş. Şimdi benim yanımda benim konuşmamı dinleyen kardeşlerden böyle e, altın olun altında sırıl sıklan böyle yağmur sularından ıslanıp ba, e, şey duş yaptığım ve bileklerime kadar çapul çapul suların içinde tavaf ettiğimi ben biliyorum diyenler var. E, şimdi bizim e, hocamız Mehmet Said Efendimiz de efendim muhterem kızının şeyine göre, kendi ağzından dinlediğine göre böyle bir yağmurlu şeyde yüzerek tavaf etmiş. Yine bizim mühendis kardeşlerimizden birisinin de böyle yüzerek tavaf ettiğini biliyoruz. Demek ki çok yağmur yağdığı zaman en çukur yeri, mescidin olduğu yer olduğundan buraları şeyle doluyordu, yağmurla doluyordu. Şimdi dolmuyor artık. Neden? Çünkü Kabe'nin Safa ile Merve tarafının dış tarafına Kamyon girecek, tır girecek kadar büyük bir tünel açtılar. Harem-i Şerif'in altından geçirdiler mesfe, Mesfele tarafa. Yani gelen sular artık Kabe'ye zarar vermeden o geniş kanaldan yer altından e, akıp gittiğinden şimdi artık Kabe-i su basma durumu yok. Ama bu sefer de Kabe'nin gene tavanı çatlamış, akma başlamış olduğundan, tahtaları çürümüş olduğundan Böyle bir efendim, e, tamir oldu ve bu tamir dolayısıyla da o herkese açılmayan altın kapı bazı gariban böyle boynu bükük Müslümanlara açılmış oldu. İçeride namaz kılmak nasip oldu. Tabi bir soru Kabe'nin içinde ne tarafa döneceğiz namaz kılarken? Kabe'nin dışındayken Kabe'ye doğru dönüyoruz. Yani ayet-i kerimelerde kıblemiz Kabe oraya dönüyoruz. Kabe'nin içinde nereye dönülür? Orası merkez olduğundan artık 4 CHT'de istediğiniz tarafa da dönüp namaz kılabilirsiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kabe'nin içine girip namaz kılmıştır. Sahabe-i Kiram, Hazreti Ayşe Validemiz, ümmat Müminin böyle e, mübarek kimseler Kabe'nin içine girip namaz kılmışlardır. Peygamber Efendimizin içeriye girip iki namaz kılıp, e, iki rekat namaz kılıp hemen çıktığı rivayet ediliyor. Tavana bakmayı uygun görmezmiş Peygamber Efendimiz. Yani böyle etrafa bakınmayı. Çünkü Kabe-i müşerrefe çok mübarek bir yer olduğundan, Kabe-i muazzama olduğunu İçinde iki rekat namaz kılıp çıkmak doğrudur diyorlar. Ama ben tabi bunları sonradan okuduğum için bir efendim kapının karşısındaki tarafa, kapıdan girişe göre karşı tarafa doğru iki rekat Allah kabul etsin. Bir e, şeye Yürükn-ı Yem Yemani ile Hacer-i köşesi arasına iki rekat. Bir kapıya doğru iki rekat. Bir de Rükn-ı Iraki ile rükn Şami arasına kuzeye doğru olun altına doğru iki rekat. Böyle dört, e, sekiz rekat namaz nasip oldu. Böylece Kabe'nin içinde görmüş olduk. Tabi Kabenin içi tamirden sonra bir daha görünse çok daha iyi olur çünkü o zaman örtüleri gene örtülecek, ee, içindeki mukaddes e, eşyalar, e, ta eski zamanlardan beri içinde bulunan eşyalar yerli yerine konulacak, mübarek halıları serilecek, efendim e, her şeyi bitmiş olacak ama o kabenin tamirinin esnasında ortalığın toz duman olması, mermer tozlarının mermerler aletlerle sildirken etrafı toz duman yapıyor, onların tozları anımıza, efendim. Elbiselerimize, çoraplarımıza, her tarafımıza şey yaptı. Tabi onlar da çok büyük şeref. Artık insan o elbiseleri başka yerde kullanmaz, tozlarını silkelemez. Herhalde onları sandığa kaldırıp efendim muhafaza etmek lazım böyle çekmeceler içinde. Ee, i̇şte Kâbe i içi e, böyle. E, etrafı şu anda tamirde. Sordum ne zaman biter bunun tamiri diye. Efendim, e, arkadaşların tahmini daha bu gidişle Recep ayına belki bitmez. Belki Recep ayının sonuna gelir diyorlar. Herhalde ihtim ihtimamlı güzel dikkatli yapıyorlar. Her şey ölçülü oluyor. Efendim, e, cemaati rahatsız etmeyecek şekilde oluyor. Kabe'nin yanında şey var. Eşyaları taşımak, almak, götürmek, getirmek, indirmek, bindirmek için çok yüksek böyle 50 metre, 100 metre ne kadardır boyu bilmem. Kocaman bir vinç var. Bir e, vinç koymuşlar. Kocaman bir şey. Efendim, inşaat e, hali Orada görülüyor. İnşaatın e, e, yapılış tarzını da mühendis kardeşler anlatırken aşağılara doğru efendim beton kazıklarla kuvvetlendirip duvarları öyle bir şeyler yapmışlar. Artık ben onun teferruatını bilemiyorum nasıl olduğunu. Ama tavanı efendim her tarafı e, yenilenmiş oluyor. Duvarların mermerleri yenilenmiş oluyor. Tarihi büyük bir yeni tamir olmuş oluyor. Benim okuduğum kitapta. Dördüncü Murat'ın tamiri onuncu tamir olarak gösteriliyordu. Efendim birinci inşası melekler tarafından olmak üzere. Bir meleklerin yaptığı Kabe'nin müşerefe. iki Adem aleyhisselamın yaptığı. İşte böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de 35 yaşındayken Kabe yine böyle sellerle yıkılınca bir tamir de Peygamber Efendimizin zamanında olmuş. Hatta o tamir esnasında duvarlar indirilmiş gene Hacer i Esvet'in yerine konulması bahis konusu olunca her kabile demiş ki bu şeref bana ait kimseye izin veremem ben koyacağım kavga etmeye karar vermişler herkes deve kesmişler devenin kanını içmiş o zamanın cahiliye ayetletine göre yani bu işte çok kararlıyım kan çıkar bu işten kavga ederiz Maha, manasına fakat sonunda demişler ki birisine hakem tayin edelim şu saatte e, Babus Selam'dan kim gelirse o hakem olsun hangimizi e, seçerse o Hacı Resveti yerine koysun diye efendim e, hakem beklemeye başlamışlar kapıdan kim gelecek diye gözlerken Allah'ın e, hikmeti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz henüz daha peygamberlik kendisine gelmemiş ama 35 yaşlarında yakın yani 4-5 sene var çıkmış gelmiş bu selamdan oraya e, çok sevinmişler tamam bu Muhammed el emindir e, bunun hükmüne razıyız meseleyi anlatmışlar hakem olur musun Peygamberimiz zişanımız sallallahu aleyhi ve sellem, hay hay demiş olurum e, kendisinin mübareklerinden rekisiz ridasının yani Omuzuna aldığı üst elbisesini yere sermiş, Hacer esveti onun üstüne koymuş. Hem dört bir yanına kabilenin ilgilileri o çekişen e, iddialı kimseleri tutun demiş. Herkes iddianın ucundan tutmuş, kaldırın demiş. Herkes kaldırmış. Hiç kimse bakın efendimizin hükmünün güzelliğine bakın, kimseye mağdur etmiyor, üzmüyor. efendim. E, hepsini memnun ediyor. E, Hacer esvet hizaya kaldırılınca kendisi mübarek elleriyle yerli yerine yerleştirmiş. Bu da bir tamir tabi. Böyle böyle tamirler devam etmiş. En e, yakın zamanın tamiri efendim işte bu e, 4. Murat'tan sonra şimdi bu yapılan tamir olmuş oluyor. Tarihi önemli bir tamiri size anlatmış oluyorum. Konuşmamın sonuna yaklaştık ama e, sadece bir böyle e, Kabe ile ilgili bilgi vermekle yetinmeyelim. Yine bir hadis sohbeti olsun diye Cabir radıyallahu anh'ten bir hadisi şerifi okuyarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: El haccu vel vel gazi fi vel mücammio fi dımanillah. Da'uhum fecabuhu fe ve se'aluhu fe'atahum. Efendimiz buyuruyor ki el haccu yani hac yapan kimse. Hac yapan zilhiçede gelir. Haccın zamanı zilhiçe. Vel efendim ömre yapan kimse. Ömre senin her vakti de yapılır. Hatta hacla beraber de yapılır. Aynı ihramla yapılırsa hacı kıran olur. Ayrı ihramla, yani bir ömre yapılır. Ondan sonra hac yapılırsa hacı temetti olur biliyorsunuz. O zaman da oluyor. Her, senenin her da yapılabiliyor ömre. Hacı ve ömreyi yapan kişi ve fi sevillillah gaza eden kimse Vel mücemmi o cuma namazına gidenler. Ve mücemmi cumaya giden kimse demek. Hacca gelen kimse, ömre yapan kimse Allah rızası için gazaya giden kimse ve bir de cuma namazına giden kimse. Allah'ın teminatı altındadır bu mübarek insanlar. Allah bunları koruyor. Allah bunları himayesine almış. Allah'ın dumanında, himayesinde. Bunlar nasıl kimseler? Dâhum Allah bunları davet etti. Gelin beytimi ziyaret edin. Gelin gelin benimle savaş yapın. Gelin camiye cuma kılın diye çağıran Allah, nasip eden Allah. Dâhum fecabuhu. Onlar da Allah'ın bu davetine icabet ettiler. Hacı hac davetine Allah'ın icabet etti. Allah'ın misafiri, ömreci ömre davetine icabet etti. Beytullah'ı e, ömre yapıp, yapıp ziyaret ediyor O da Allah'ın misafiri da, Allah'ın davetine icap Fil Filsebillah gaza eden de o da Allah Cihad edin diye emrettiğinden O emre itaat etmiş oluyor O da Allah'ın e, davetlisi Cuma'ya giden de Allah'ın davetlisi İşte ben bu hadisi seçerken Biraz da sizi düşünerek seçtim Yani uzaktan sizin de içiniz yanacak Ah ben de ömreye gitseydim Oraları görseydim e, Diyeceksiniz bakın siz de orada işte Cuma'ya gidin Jumaya gittiğiniz zaman daha sizin için bir buçuk saat var. Efendim siz de Allah'ın himayesinde oluyorsunuz. Allah sizi davet etmiş oluyor. Siz de davete icabet etmiş oluyorsunuz. Sonuç ne olacak? Tabi bu Bunlar Allah'tan bir şey istiyorlar, el açıyorlar, dua ediyorlar, Allah'tan istiyorlar, Allah da onlara istediklerini ihsan ediyor. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, Cuma'yı efendim aşk ile şevk ile kılın, evinizde Cuma gusül abdesti alın, yıkanın, ondan sonra güzel kokular sürünün, bayram elbiselerini giyin, Cuma'ya erken saatte gidin, vaazı dinleyin, Cuma'yı kılın, hutbeyi ses çıkartmadan dinleyin, yanınızdaki insan konuşurken sus deseniz bile Cuma'nın sevabı kaçar, hiç konuşmayacaksınız çıt Çıkartmadan, efendim hutbeyi de dinleyeceksiniz Allah'tan isteyeceklerinizi isteyin, peygamber efendimize çok salatu selam getirin, ne isterseniz Allah verecek bu hadis-i şeriften onlar istediler Allah da onlara verdi diyor bu insanlar için, e, siz de isteyince size de verecek, e, kendinize dua edin, ana babanıza dua edin biz de duadan unutmayın, Sevdiklerinizle duadan unutmayın, bir de tabi cumadan önce veya sonra kabir ziyareti, hasta ziyareti çok önemlidir Sadaka vermek, efendim hayır yapmak çok önemlidir. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Hayırda yapmaya gayret edin. E, kabir ziyaretine de dikkat edin. Yasin-i şerifler okuyun onlara. Hasta ziyaretine dikkat edin. Hastaları ziyaret etmek çok iyidir. Bir insan oruçluysa, cumada kılmışsa, hasta ziyareti de yapmışsa, kabir ziyareti de yapmışsa, efendim şeyle, efendim e, sadaka da vermişse, hepsini bir günde yapabilen, bir araya getirebilen bir insan bir günde bunların hepsini yap aff mağfiret olan bir insanın cennetlik olacağına dair müjdeler var. Allah Teala Hazretleri sizleri iki cihan saadetine erdirsin. Efendim hem dünyada hem, hem ahirette aziz ve bahtiyar olun. Temenni ederim ki sizlere de Allah Teala Hazretleri hem zenginlik versin, hem sıhhat afiyet versin. Buraları ziyaret etmeyi de nasip eylesin. Efendim cumaları da kılmayı nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Cumanız mübarek olsun.